Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Birleşmiş Milletler 8 Haziran 2019 Dünya Okyanus Günü'ydü. Aldığımız her nefesten birisine borçlu olduğumuz okyanuslar, iklim değişikliği, aşırı avlanma, derin deniz madenciliği, petrol çalışmaları ve plastik kirliliği nedeniyle tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir tehlike altında. İşin daha da kötüsü okyanusların çok büyük bölümü koruma altında değil ve sömürüye açık durumda. Bilim insanları yaban hayatını korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2030 yılına kadar okyanuslarımızın en az 3'te 1'inin okyanus koruma alanları kapsamına alınması gerektiğini söylüyor. Bunu sağlamak için önümüzde de büyük bir fırsat var. Birleşmiş Milletler Küresel Okyanus Anlaşması. 2020 yılında tamamlanması gereken bu anlaşma istenilen gibi güçlü olursa gelecekte okyanusların 3'te 1'ini koruma altına alabilir. Birleşmiş Milletler'de güçlü bir küresel okyanus anlaşması imzalanması için Greenpeace devletlere çağrı yapıyor. Birleşmiş Milletler 8 Haziran 2019 Dünya Okyanus Günü teması ise cinsiyet ve okyanustu. Bu konuda önemli çalışmalar yapan Ashoka Fellow Doktor Huriye Gönceoğlu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefi 14 okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını koruma ve sürdürme çabalarına odaklanıyor. Okyanuslar milyarlarca insanı besliyor ve tabii ki kadınlar ve genç kadınlar da dahil olmak üzere milyarlarca insanı geçim kaynağı sağlıyor. Bu istihdam alanlarından biri de balıkçılık endüstrisi. Balıkçılık endüstrisinde kadın ve erkek eşit haklara, eşit ücretlere sahip değil. Erkekler daha çok açık denizlerde, tekniği üzerinde ve yüksek ücretlerde çalışırken kadınlarsa toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı Balık temizleme, satış ve işleme tesislerinde düşük ücretlerle çalıştırılıyor. Kadınlar girişimler başlatmak için finans kaynaklarının erişiminde, eğitimde, teknolojide ve pazar bilgisinde erkeklere göre daha geri planda kalıyor. Kadınların balıkçılık sektöründeki sorunların çözümünde deneyimleri, sesleri, bakışları ile aile yaşamları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinde toplumsal cinsiyet eşitliği bakışından varlığı çok önemli. Onlar okyanusların karşı karşıya olduğu durumlarda aşırı avlanma, plastik kirliliği, deniz ve kıyı alanlarının korunması ve iklim değişikliği gibi çözümün de bir parçası olabilirler. İş yaşamındaki çalışma şartlarında kadınlara neden erkeklerden farklı davranıldığı ve neden kadınların karar mekanizmalarında yer almadıkları düşünülmeli. Nüfusun %50'sini oluşturan kadınların dikkate alınmadığı ve dinlenmediği bir sektörde eşitlikten de bahsedilemez. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öncelikli olarak veriye ve araştırmaya ihtiyacımız var. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ön planda çalışan karar alıcılar, okyanusların durumunu iyileştirmek isteyen sivil toplum kuruluşları ve bilim insanlarının cinsiyete duyarlı ve verilere ihtiyaçları var. Yapılan her çalışmada ve okyanusların sürdürülebilir kullanımında toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir bileşeni olduğu unutulmamalı. Kadınlar, okyanusların karşılaştığı zorlukları çözmek için tüm cevaplara sahip olmayabilirler. Ancak okyanuslar ve geleceğimiz için bir şey yapmak istiyorsak, kadınların ne söylediklerine kulak verilmelidir, diyor Ashoka doktor Dr. Huriye Göncoğlu. Dünya Nükleer Karşıtı Sosyal Forumu bu yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirdi. 2011 yılında Fukushima nükleer felaketinin ardından, Nükleer risklerin bertarafı için dünya çapında bir mücadele yürütülmesi amacıyla dayanışma sağlamak üzere ilki 2016 yılında Tokyo'da yapılan forum, izleyen yıllarda da Kanada ve Fransa gibi nükleer endüstrisinin fazlasıyla etkin olduğu ülkelerde gerçekleştirilmişti. 31 Mayıs günü Türkiye'den katılımcıların da yer aldığı bir basın toplantısıyla açılan forum, 3 Haziran Pazar günü kent meydanında yapılan gösteri ve toplu konuşmalarıyla tamamlandı. Program kapsamında uranyum madenlerinin, nükleer santrallerin ve atıkların çevre ve insan sağlığına verdiği zararların farklı ülkelerdeki boyutlarının ele alındığı sunumlar yapıldı. Türkiye'den nükleer fizikçi Profesör Doktor Hayrettin Kılıç'la Pınar Demircan'ın katıldığı forumda Akkuyu'daki reaktör inşaatının temelindeki çatlaklar, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle birlikte toplantı gündeminde yer tuttu. Akdeniz Havzası'nın ve gezegenin risklerden korunması için Akkuyu nükleer santral projesinin ivedilikle durdurulması sadece Türkiye'deki yurttaşlar için değil tüm dünya için önemli olduğu paylaşıldı. Türkiye'de katılımcılar ülkenin jeopolitik konumu gereği nükleer programının nükleer silahlanma açısından hassasiyet taşıdığına da dikkat çekti. Akkuyu nükleer santralinin meydana gelebilecek bir felaketin etkisi bağlamında sosyal forumun en önemli çıklarından biri bölgesel dayanışma olurken bölgesel nükleersizleşmenin önemi ve komşu ülkelerdeki nükleer felaketlerin siyasi sınırları aşarak çevresini nasıl olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına dair farklı ülke perspektiflerinin paylaşıldığı forumda iklim krizi şartlarında nükleer enerjinin temiz enerji olarak lanse edilmesine karşılık iklim değişikliğine bir çözüm olmadığının anlatılmasına ve hükümetlerin nükleer enerji kullanımını sonlandırmasına yönelik girişimlerde bulunması kararlaştırıldı. Forumda nükleerin ticari kullanımı ve silahlanma boyutu ele alınan sunumu yapan Prof. Dr. Kılıç özellikle nükleer atık konusunda farklı bölgelerde benzer sorunların yaşanmasının ortak çözümlere muhtaç olduğunu altını çizdi. Heinrich Böll Stiftung Derneği, Türkiye Temsilciliği, Mart 2008'den itibaren ekoloji alanında alternatiflerin gerçekleştirilmesi yönelik bir burs programı yürütüyor. Burs programına dahil olan öğrencilerden beklentiler, çevre adaleti ve enerji dönüşme alanlarına yönelik hazırlayacakları yüksek lisans tezlerinin Heinrich Bölçtüftüng Derneği'nin program başlıklarının temel değerlerine uyumlu sosyopolitik bir angajmanla yüksek derecede bilimsel katkı sunuyor olması. Son başvuru tarihi 20 Haziran 2019, Perşembe yani az kaldı. Başvuruyla ilgili daha detaylı bilgi için Heinrich Bölçtüftüng Derneği internet sitesine başvurabilirsiniz. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği